Bel millete İbrahim Hanifah Vemâ kâne minel muşrikin Şimdi bakın ayetin verdiği en enteresan mesajlardan bir tanesi ne? Bir kişi hayatında Kur'an'ı işitmemiş olsa bile Duymamış olsa bile İslam'ın iyisini duymamış olsa bile Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mimini duymamış olsa bile Ve Rabbine şirk koşuyorsa o adam müşrik. Ayet buna muhteşem bir şekilde delilendirme getiriyor. Rabbimiz erhamurrahimin değil mi? Merhametlerin en merhametlisi değil mi? Ve bu ayeti açık bir şekilde görüyoruz. Ha, hiç hiç Allah'ın kelamını, kendi kitabını işitmemiş insanlara şirklerinden dolayı müşrik diyor da. Bunu alıp bugüne uygulayalım. Kardeşim Kur'an tarihte kalmış bir kitap değil. Kıyamet gününe kadar hükmü baki kalan olacak. Allah'ın kelamıdır. Bakın daha yeni söyledik Müslümanların icması var Allah'ın kelamı. Hiç Kur'an'ı işitmemiş adam şirk koşuyor diye müşrik de bugün Allah subhanahu ve Taala'nın kitabının olduğunu bilen, sünnetin olduğunu bilen, fıkkın olduğunu bilen, usulü fıkıh olduğunu bilen, usulü hadis, hadis, siyer, bütün dalları bilen ve kendi dillerine binlerce, on binlerce cilt kitap tercüme edilip de sadece dünyaya verdiği değeri Allah'ın dinine vermiyor diye Auro'ya ve dövize verdiği değeri Allah subhanehu ve teala'nın kitabına vermiyor diye çocuklarının geleceği için, düğünleri için verdiği değeri, altınlara verdiği değeri Allah subhanehu ve teala'nın dine vermeyip Allah'ın dinine yüz çeviren insanların mı bir özrü olacak Allah katında? Vallahi bu Rabbimize çok büyük bir iftiradır. Bakın bu Allah subhanehu ve teala'ya büyük bir iftiradır. Senin Rabbin hiç Kur'an'ı duymamış Bilmeyen Kur'an'ın indiğini bilmeyen kişilere şirk koştuğundan dolayı müşrik diyor. O zaman bugün bütün imkanlara sahip olup da bir pislik dolu dizi kadar Allah'ın dinine değer vermeyen adamı mı özür kabul edecek? Haşa ve kella. Yoksa siz Allah subhanahu ve Teala'dan kendinizi daha merhametli zannediyorsunuz diye Müslüman sorar değil mi? Bakın, bir gün bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ya Resulullah, ey ne ابي? Ey Allah'ın Resulü, babam nerededir? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ebu Senin baban ateştedir. Değişik rivayetler var. Birini ne diyor? Şüphesiz ki senin baban ateştedir. Sahabenin morali bozulur ki sahabedir. Morali bozuluyor ahi. Arkasını dönüyor böyle yüzü ekşiliyor. Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıyor. Ondan sonra ne diyor? Benim babam da senin baban da ateştedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Kur'an'ı işitti mi? Hayır. Hadisi işitti mi? Hayır. Usulü fıkıh, usulü hadis, tefsir, sarf, nahu hiçbir şey işitti mi? Nerede? Fîn nâr ahi ateşte. Neden dolayı? Rabbine şirk koştundan. Aleyhisselatü Vesselam bir gün annesinin kabrine gidiyor. Sahabe ne diyor biliyor musun abi? Ağladı ve ağlattı. Aleyhisselatü Vesselam öyle ağlıyor ki sahabe diyor hem ağladı hem de bizleri ağlattı. Sahabe soruyor ya Resulallah biz senin böyle yaptığını hiç görmedik. Niye sen böyle ağlıyorsun? Diyor ki Allah subhanahu wa taala'dan iki şey istedim. Birine icabet etti, birine icabet etmedi. Diyor, annemin kabrini ziyaret etmek istedim izin verdi. Onun için istiğfar etmek istedim izin vermedi. Aleyhisselatü Vesselam'ı rahminde 9 ay boyunca taşıyan anneden bahsediyoruz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın sancılarını çekip bu dünyaya getiren hanım hakkında konuşuyoruz. Kim için istiğfar edilmez? Müşrikler için istiğfar edilmez kardeşim. Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi babası Kur'an'ı işitmedi. Hadisi işitmedi, sünneti, fıkıh, bütün dalları işitmedi. Şirk koştuklarından dolayı mazeret sahibi değiller ki risaletten önce. Ama bugün Hacı Mehmet amca her şey önünde devletine verdiği değeri Allah'ın dinine vermediği için özür sahibi olacak öyle mi? Abi bak ben kendi üzerime bile bunu kabul etmezsem, alemlerin Rabbi olan Allah bu iftiraya karşı kıyamet gününde sizce neler söyleyecek? Allah'tan korksunlar. Ve bu ayet neye delil biliyor musunuz? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ la يَعْلَمُونَ Bu ondan dolayıdır ki Onlar bilmeyen bir kavimdir. Büyük şirk de cehalet, mazeret değildir. En açık ayetlerden bir tanesidir. En muhkem ayetlerinden bir tanesidir. Bakın bunun üzerine birazcık konuşalım Allah'ın izniği. Size bir ağuz Besmele çekin. Çünkü mühim bir mesele. Büyük şirk de cehalet, mazeret değildir. Asla ve kat'a. Bunu söyleyen varsa ya cahildir ya haindir. Çünkü bakın şimdi Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da en uzun anlatılan kıssa. Ondan daha uzun yok haki. Yani bütün ayetleri toplarsa. Şimdi kısa bir özetini çıkaralım. Musa Aleyhisselam'a Allah Subhanahu ve Teala diyor İzheb ila Firavun'a innehu tağa. Firavun'a git çünkü o tağutlaştı. Musa Aleyhisselam bu emre icabet ediyor. Gidiyor. Değil mi? Ondan sonra ilk defa gittiğinde asayı gösteriyor. Elini çıkarıyor. Firavun bundan dolayı korkuyor. Korktuğundan dolayı ne yapıyor? Bütün sihirbazları diyor ben toplayayım. Musa Aleyhisselam bir rivayete göre 30 sene Mısır'da kalıyor. Ondan sonra değişik değişik mucizeler gösteriyor. İşte çekirge geliyor, kan geliyor, o Kasa suresinde okuduğumuz dire ayetler geliyor. Ondan sonra sihirbazlarla vuruşuyor. Bakın kısa özet geçiyor. Sihirbazlarla vuruşuyor ve sihirbazları mağlup ediyor. Sihirbazlar hemen iman ediyor değil mi? Firavun ne yapıyor rahi? Tağut, zorba, kafir, müşrik onları şehit ediyor. i̇bn Abbas onlar hakkında ne diyor biliyor musun? Tarihte ilk defa kişiler sihirbaz olarak akıp gece şehit olarak öldüler. Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Bak kardeşim ondan sonra bunu gördükten sonra Musa aleyhisselam belli bir zaman sonra Allah subhanahu ve teala ona diyor beni İsrail'e al oradan çık. Ondan sonra okyanusun başına geldiğinde Musa aleyhisselam ne diyor İsrail oğullar dediğinde yok biz yakalandık şimdi. Musa sen zaten bizi kandırdın haşa ve kella. Biz en azından iyi rahattık sen bizim rahatımızı bozdun. Tabiri caizse söylüyorum Musa aleyhisselam ne dedi kella asla benim Rabbim bana yol gösterecektir. Ondan sonra Allah subhanahu ve teala asayı oraya vurdurmadı mı? Okyanusu yardırmadı mı? Beni İsrail'i geçirmedi mi? Firavun arkalarından gelip orada askerleri beraber boğulmadı mı? Tarihin en büyük despotlarından bir tanesi. Boğuldu değil mi ahi? Beni İsrail bunu görmedi mi? Gördü. Gördükten sonra karşı tarafa geçiyorlar. Bakın bu kadar olaydan sonra Allah rızası için şu ayeti iyi dinleyin. Ve cevezne bi beni İsrail el bahr İsrail oğullarını denizden geçirdik. فَآتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَسْنَامٍ لَهُمْ Ondan sonra kendilerine ait putları olan ve sürekli o putlara tapan bir kavme rast geldiler. قَالُوا Dediler ki ya Musa, Ey Musa Bak ismiyle hitap ediyor edepsizler. Bak o kadar zulümden çıkmışlar. Firavun'un öldüğünü daha yeni görmüşler tabiri caizse. Ey Musa اِجْعَلَنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَ Onların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Bu kadar quran sonra ya, Subhanallah, Allahu Akbar. Akhi cevabı iyi idine. Kata Musa Aleyhisselam dedi ki İnnekum kavmun kaumun, Siz cahil bir kavimsiniz Siz cahillik eden bir kavimsiniz Şimdi bak burada Neyi anlıyoruz biliyor musun abi Al-Quran asal, anak-mesaj daripada satu daripada satu daripada satu daripada satu daripada satu daripada satu daripada satu daripada Bizatihi kendisi şirkin sebebidir. Bakın o kadar ayetler görüp o kadar mucizeler görüp bize ilah yap ey Musa onların ilahları olduğu gibi diyenlere Musa isem ne diyor? Siz cahillik eden bir kavimsiniz. Acayip değil mi? Peki neden hâlâ bu meseleler üzerine biz ittifak edemiyoruz? Birleşemiyoruz? Çünkü akidemiz Kur'an ve sünnete göre değil. Hocalarımıza göre. Allah muhafaza buyursun. Bundan dolayı birleşmek zor oluyor. Sübhanallah. Bakın bu konuyla alakalı mühim bir mesele daha var. Vallahi diyorum, Allah'ın adıyla yemin ediyorum, cehaleti mutlak manada mazeret kabul edenlerin davet yapması haramdır. Neden böyle söyledim? Bakın cehaleti mutlak manada mazeret kabul edenlerin davet yapması haramdır. Niye? Adam cahil bir şekilde cennete gidiyor da sen adamı anlatarak niye adamı cehenneme gönderiyorsun? Allah Azze ve Celle kullarının cennetine gitmesini istemiyor mu? Peki sen niye adamı uyandırıyorsun? Bırak cahil cahil yaşasın cennete gitsin. her mazeretse. Ya kardeşim cehalet mazeretse ümmetin en büyükleri niye hep alimler olmuş? Niye cahil kalmamışlar? İftira kokusunu alabiliyor musunuz? <gülüyor> Alemlerin Rabbi olan Allah'a azze ve cel çok büyük bir iftiradır. Kur'an'ın böyle subhanallah en değişik, en acayip, böyle en muhteşem ayetlerinden birkaçını okuyalım. Bakın bu mesele o kadar basit, o kadar kolay, o kadar sehil ki hut hut kuşu bile bu meseleyi çözmüş biliyor musunuz? Bak Hud Hud kuşu bile Bu meseleyi çözmüş. Cehaletin büyük şirkten maziyet olmayacağını fıtratı bozulmamış hut hut kuşu çözmüş. Bizim mürciyeler halen çözemedi. Bakın şu ayetleri dinleyin Allah için. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَا فَقَالَ مَا la لَا اَرَى الْهُدْهُدْ Kuşları denetleyip teşvik ettikten sonra Süleyman dedi ki la لَا اَرَى الْهُدْهُدْ Ben hut hut'u göremiyorum. Hut hut kuşu nerede? اَمْ كَانَ مِنَ O yoksa kaybolanlardan mı oldu? Yani kayboldu mu Hud? La u'azibannahu azaban şedida. Ben ona çok büyük böyle çok şiddet bir azap tattıracağım. Bir de bak la mı tekitte geliyor, nunu tekitte geliyor. Yani kesin ve kesin tattıracağım. E aula azbahannahu au li'atiyanni bisultanin mubin. Yani diyor ki bak eğer bana açık bir delil getirmezse, açık bir sultan getirmezse ya Onu çok şiddetli bir azapla azaplandıracağım veyahut onu keseceğim, boğazlayacağım diyor Süleyman Aleyhisselam. Açık bir delil getirmezse. Niye? Akhi herkes görevini yapmak zorunda. Kuş bile yapmak zorunda. Bak burada mesajlar var, derin mesajlar var. Ama bizim tefsirimiz burası değil. Onun için devam ediyor. فَمَّكَثَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَال Fazla zaman geçmeden hutut geldi ve dedi ki اَحَدُّ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِدْتُكَ مِّنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ Senin bilmediğin bir bilgi elde ettim ve Sebe diyarından sana kesin bir haber getirdim. Şimdi nereye gitti geldi? Sebe'ye gitti geldi. Burada konuştuklarında Sebe halkına Süleyman Aleyhisselam'ın risaleti gitmiş miydi gitmemiş miydi? Bak daha risalet gitmemiş daha ilk defa haberi oluyor oradan. Mektubu yazmış mıydı yazmamış mıydı? Belkise davet yapmış mıydı yapmamış mıydı? Yapmamıştı. Bakın ahi hut hut meseleyi çözmüş. Hut hut meseleyi çözmüş. Yorki inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa min kulli shay'in şey wa 'arshun 'azim Yorki ben bir kadın gördüm bir hükümdarlığı var yani hükümdarlığı olan bir kadın gördüm onlara yani kadın hükümdarlık yapıyor kadın onların başında ve o kadına her şey verilmiş bak burada mübalağa var çokluktan kinayedir yani her şey verilmiş risalet verilmiş manasında değil yani çok fazla nimetler verilmiş ve lehâ arşun onun çok büyük de bir tahtı vardır. Şimdi asıl mesele burası. Neml suresinin 24. ayeti bakın. Ve ce'tûhâ ve kavmühâ yescudûne lişşems min dûnillâh. Onlar Allah'ı bırakıp o ve kavmi bakın. O ve kavmi diyor. Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar. Hükmü kime verdi? Hepsine verdi. Bütün kavme verdi bak. Hüküm çoğunluğa göredir. Ona da delildir bu. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Ve şeytan onlara amellerini süslü göstermiştir. Yani yapmış oldukları bu şirki Allah'tan başkasına ibadeti ne yapmış? Onlara süslü göstermiş. Şimdi iyi dinleyin. فَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل. Ve onları yoldan alıkoymuştur. Yani İslam yolundan, tevhid yolundan, iman yolundan alıkoymuştur. İman yolundan alıkoyulan kimdir? Hidayet olunmayan kimdir? Bir de bak bu... Hükmü kime veriyor? Belkıs'a ve bütün kavmine. Bunlara risalet ulaşmış mı? Süleyman Aleyhisselam onlara bir şey söylemiş mi şimdiye kadar? Hayır. Ne diyor? Allah'tan başkasına tapıyorlar. Allah'tan başkasına secde ediyorlar. Doğru yol üzerinde değiller. فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ Ve onlar hidayet değiller. Hidayet üzere değiller. Hidayet olmamışlar. Allahu Ekber. Agi Hud Hudku şu meseleyi çözmüş. Bizim mürciyeler halen çözemiyor Subhanallah. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu konuda kimseyi kınamayalım. Hidayet Rabbimizin elindedir. Bizim elimizde olan bir şey değil. Allah Azze ve Celle onlara da hidayet eylesin. Bizim canımız da Müslümanlar olarak alsın. Bakın mesele anlaşıldı mı burada? Bakın daha kendilerine risalet gitmemiş olan, peygamberin mektubu gitmemiş olan, peygamberi daha duymamış olup da Allah'tan başkasına ibadet edenlere hut hut kuşu bile baştakilerine ve bütün kavme ne diyor? Hidayet üzere değiller. Yani müşrikler kafirler. Bu iş böyle. Sen şirk koşuyorsan hangi zamanda, hangi mekanda olduğun önemli değil. İslam'da müşrik diye isimlendirilir. Bu kadar basit. Rabbim büyüğünden, küçüğünden, gizlisinden, açığından hepsinden biz muhafaza eylesin. Ve bakın bu o kadar büyük bir mesele ki cehaletin mazeret olmayacağı, bunun kıyamet gününde hiçbir şey ifade etmeyeceği, İşte efendim ben bilmiyordum, ben duymadım Ya Rabbi bana azap etme, hiç kimse diyemeyecek. Hatta bakın bir tık daha ileriye gidip çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Bizim hepimizin burada olması var ya, bu meselede cehaletin mazeret olmadığının aslında bir e, sonucudur. Sonuç. Niye? Çünkü az sonra okuyacağımız ayetten şunu öğreneceğiz. Rabbimiz daha biz yaratılmadan önce bizden misak delilini aldı. Bizle ahitleşti ve bundan dolayı seni ve beni buraya gönderdi. Sözünde duracak mısın? Yoksa sözünde durmayacak. Bakın ayetler muhteşem biliyorsunuz. Araf suresinin 172. 173. 174. ayetini okuyacağız. Allah'ın izniyle. Ve iz eheze rabbuke min bani adem min zuhurihim zurriyetahum ve eşhedahum ala enfusihim. Hani senin Rabbin Adem'in sulbünden onun zürriyetlerini alıp onları kendi nefislerine karşı şahit tutmuştu ya. Eles tu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Bak burada niye oturuyoruz biliyor musunuz? Şu cevabı verdiğimizden dolayı. Kalu Dediler ki bilakis. Sen bizim Rabbimizsin. Biz niye şu an senin evindeyiz biliyor musunuz? Bu soruya böyle şekilde cevap verdiğimizden dolayı. Nereden biliyoruz? Ahzab suresini açın. Bu teklifi Rabbim sadece bize yapmadı. Ahi dağlara yaptı. Yere yaptı. Semaya yaptı. Onlar kabul etmediler. Çünkü biliyorlardı bu çok ağır bir emanet. Ama sen ve ben niye burada oturuyoruz? Çünkü biz dedik ki evet bilakis. Sen bizim Rabbimizsin. Burada ahit oldu mu? Ahit oldu. Ahi bundan dolayı dünyaya geldin. Ahdinde sadık mısın değil misin? Adem Aleyhisselam'ın meselesi cennetten kovulması, şeytanın fitnesinden dolayı. Hep bundan sonraki olay. Asıl burasıdır ha. Ondan sonra şehidine şahitlik ediyoruz. Şahitlik ediyoruz ki sen bizim Rabbimizsin. Peki abi niye? Şimdi Allah subhanahu ve Teala iki tane delil söyleyecek. Tarihte en yaygın en fazla, en çok insanları ebediyete kadar götürecek iki tane şirk çeşidini söyleyecek. Bir, iyi dinleyin. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin. Kıyamet günü şöyle demeyeceksiniz diye. Biz bundan gafil idik. Biz bundan cahil idik. Biz bunu bilmiyorduk. Biz bunu duymadık. Demeyeceksin diye sen daha yaratılmadan önce senin Rabbin, senden ne aldı ahi? Vallahi söz aldı. Ben Rabbim anlaşma şahmet. Neyden dolayı bir kıyamet gününde kimse demeyecek ben tevhid'i duymadım. Ben tevhid'i bilmiyordum. Aleyhissalatu vesselam'ın annesinin ve babasının nasıl özrü yoksa Allah'a yemin ederim yeryüzünde olan bir tane insanın özrü yok. O bu birinciydi. Peki ikinci ne? Eû taqûlu ve şöyle demiyesiniz diye. İnne ma eşreke ebauna min qabl. Bizim atalarımız bizden önce müşriklik yapıyordu. Onlar Allah'a koşuyordu. وَكُنَّ ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ Biz ise onlardan sonra gelen biz zürriyettik. Yani biz getirmedik ki bu şirki. Onlar getirdi. Biz atalarımız nasıl yaptıysa öyle yaptık. Biz böyle bilmiyorduk ki. Aslında fıtratlarımız temizdi. Onlar bizi bozdu. Demiyesiniz diye. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Batıl ehlinin yaptığından dolayı bizi mi helak edeceksin? Demiyesiniz diye. Senin de, Rabbin senden ahit aldı. Subhanallah. Bakın ondan sonra. وَكَذَٰ وَلَا عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İşte biz ayetleri bu şekilde detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Umulur ki dönerler. Bak senin Rabbin diyor ki bak bu ayetlerin devamı ha bu 124 hemen ondan sonrakinin devamı. Biz bu şekilde ayetleri ap açık bir şekilde söylüyoruz ki onlar umulur ki şirklerinden geri tevhide dönerler. Bizinkiler ne diyor? Arap bir alim gelip anlatmayana kadar hiç kimse bu kitabı anlatamaz. Allahu ek. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yani senin Rabbin aciz kaldı bu kitabı anlatmaktan. Haşa ve kella. Ya bu alemden Rabbine ne kadar büyük bir iftiradır. Resulullah Aleyhissatu vesselam anlatamadı. Onun sahbesi anlatamadı. İmamlar anlatamadı. Tabiin, etbeu't-tabiin o kadar alim binlerce kitap anlatamadı. Sen bugün alacaksın bu meseleyi insanlara öğreteceksin öyle mi? Ne kadar büyük bir iftira olduğunu hissedebiliyor musunuz? Subhanallah. Allah subhanahu wa taala bizlere rahmet eylesin. Dersin sonuna gelelim Allah'ın izniyle. Rabbim bizleri razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Rabbim kitabını fehmedenlerden eylesin. Bakın meseleler şimdi aklınıza şöyle bir şey gelir. Ya bu kadar açık olan bir meseleyi nasıl anlamıyorlar? Öyle değil mi? Aklınızdan geçiyor değil mi? Ahi, öyle değil işte. Men yuridillahu bihi khayyran yufekkihu fid din. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Yani ince bir anlayış verir ona. Şimdi bakın yufekkihu geçişli bir fiildir. Müteddi. Aynı mesela şöyle darabazeydun amran. Zeyt Amr'a vurdu. Bak o vurma fiili Zeyd'den Amr'a geçti değil mi? İşte ilim meselesi derin bir fıkıh anlayışına sahip olmak da Allah'tan kula geçişli bir şeydir. Yani Allah isterse bunu kuluna verir. Sen istediği kadar kitap oku Allah Subhanahu ve teala sana vermiyorsa sen ilim elde edemezsin. Rabbim bizi bu dinde fakih kılsın. Rabbim bize derin bir anlayış versin. Rabbim razı olduğu şekilde yaşayıp razı olduğu şekilde ölmeyi nasip eylesin. Rabbim ölmeden önce o güzel İslam devletinin otoritesini bizim gözlerimizle görmeyi bize nasip eylesin. Allahumma amin. Ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil âlemin.